4. başlık Medine döneminde Kur'an Mekke dönemi terbiye ve hazırlıkla devresidir. İnançla terbiye. Daha önce başka hiçbir ümmetin yüklenmediği büyük emaneti yüklenme hazırlığı. Bu Allah'ın nizamının yeryüzünde pratik olarak gerçekleştirilmesi ve insanlığın liderliğini Allah'ın nuruyla aydınlanan dosdoğru bir liderlik mekanizması halinde Ele alıp üstlenme görevidir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder, Allah'a iman edersiniz. Ali İmran 130 Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki siz insanlara şahit olasınız. Resul de size şahit ola. Bakara 143 Bu terbiye ürünlerini Resulullah'ın gözü önünde Mekke dönemi boyunca 13 yıl eğitilmiş olan seçkin bir topluluğun ruhunda bir fiil verilmişti. Ve böylece la ilahe illallah onların ruh derinliklerine deyyer etmiş ve yaşanan hayat haline gelmişti. Geçimlerini sağladıkları azıklarıydı azlıkları, ve onlar gerçek uluhiyetin mahiyetini yakin derecesinde kavramışlar. Allah'a gerçek anlamda kul olmanın ne demek olduğunu iyice bellemişlerdi. Sahte ilahlar artık onların duygularında yer etmiyordu ve onlara hakim olmayı denemeye kalkışamıyordu. Ne müşriklerin ibadet kastıyla önünde secdeye vardıkları ve kendilerine kurban takdim ettikleri duyularla kavranan putlar ne de şairlerin dediği gibi kabilecilik putları. Ben sadece gaziye kabilesindenim. Eğer o yanılırsa ben de yanılırım. Eğer o doğruyu bulursa ben de doğruyu bulurum. Onlar Allah'tan başka bağlanılan Allah'ın emirlerine muhalefet etmek suretiyle kendilerine boyun eğinilen gençle geçmişleri de tanımıyorlardı. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denilince hayır atalarımızı üzerinde bulduğumuza uyarız derler. Ya şeytan onlara alevli bir ateşi binin azabına çağırmışsa? Lokman 21 Hatta gözleri kör ve gerçeği duymamak için kulakları sağar eden arzu ve heveslere de iltifat etmiyorlardı. İlahını hevası edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacaksın? Furkan 43 Onlar için yaratıklar arasında eşi ve benzeri bulunmayan, ''Buyruğunda ortağı olmayan yalnız ve yalnız tek bir ilah vardı. Dikkat edin, yaratma da emir de onundur.'' Araf 54. Ruhları yalnız bu ilahe ibadet ve itaati yöneliyor, ümit ve korku ile ona bağlanıyor ve bizzat kendi kitabında veya Resulünün sünnetinde kendisini tanıttığı sıfatlarla onu temsil ediyorlardı. Bu ilahın sıfatları ruhların da derinlemesine yerleşiyor ve onları çepeçevre kuşatıyordu. Böylece duyguları tamamıyla Allah'a yönelecek bir biçim kazanıyordu. Onlar bu ilahın kuvvet sahibi, rezzak olduğunu öğrendiklerinde başkalarından rızık beklemiyorlar. Kendilerine rızık vermesi için başka yere yönelmiyorlardı. Fayda ve zararın ondan geldiğini, dirilten ve öldürenin o olduğunu öğrendiklerinde de Artık başkalarından kendilerine zarar gelebileceği endişesi gönüllerinde yer etmiyor, onun dışında bir kaynaktan fayda beklemiyorlardı. Ve artık ne Kureyşli ne de bir başka halk işlerine hakim olabilirdi veya bu işlerden birini ele geçirebilirdi. Bütün bunlar Allah'a aitti. Madem ki O eşi ve benzeri olmayan Allah'tı, öyleyse ibadet ve itaat edilmesi gereken sadece O idi. Ve böylece onların his dünyasında Allah'a ibadet ve itaat hayatın kendisi olmuştu. Yaşadıkları pratik hayat Allah'a ibadet ve itaat halini almıştı. Zihinlerini işgal eden duygu kafalarına hakim olan fikir gerçek anlamda yaşamaya layık hayat bu yedi ve yeryüzünde hayat ancak onun için yaşamaya değer olabilirdi. Onlar hayatı Allah'a ibadet şeklinde anladıkları için bu husus hislerinde genişleyip yayıldı. Önceleri değersiz, basit bir şey ve yaşanmaya değmez iken yaşanır oldu. Gerçekte yaşamak, hiçbir şeyin dolduramadığı başıboş bir şey iken değer kazandı. Eğlence meclislerinden, içki kadehlerinden, savaş, yağma ve cahiliye dönemine has saldırganlıktan ibaretken tertemiz oldu. Sonra onların hayatı duyguların kavrama sınırları içerisinde mahkum Basit bir yaşayış tarzı iken, toprak seviyeli, yeryüzü menfaatleri şöyle dursun, sapık ibadetlerde bile hisleri aşmayan bir hayat iken, La ilahe illallah onları buradan alıp yükseltti. İbadette basit duygu alanının dışarısına çıkarak, gözlerin göremediği, zihnin kavrayamadığı bir Allah'a yüceltti. Yeryüzünü sınırlı realitesinden alarak, hududu tanımayan ahiret tablosunu bütünleştirdiği mükemmel sahnelere götürdü. Dünyanın basit menfaatlerinden, eğlence meclislerinden ve cahiliye yağmacılığından kurtararak yalnız akide için yaşanan bir yüceliğe eriştirdi. Düşüncelerini, duygu ve çabalarını sadece akideyi yöneltiyorlardı. Akide uğrunda sıkıntılara, işkence ve mahrumiyetlere katlanıyor, La ilahe illallah diyerek bu gibi şeylere gönülden rıza gösteriyorlardı. Doğrusu onlar la ilahe illallah ile yeniden doğuyor, gerçek bir hayat yaşıyorlardı. Bu hayatı daha önce tanımıyor, bilmiyorlardı. Ama bir defa tanıyınca ve zevkine erince onlar için artık biricik hayat olmuştu. İşte Mekke'de yaşanan eğitim dönemi böyleydi. O dönemde allah Teala müminlerin dikkatlerini evrendeki büyük küçük işaret ve delillere yöneltiyordu. Hayat ve öldürme harika türünden rızıklara, evrenin yönetimine, Allah'ın gayıpları kuşatan bilgisine, sınırsız kudretine, peygamberlere destekleyin mucizelerine, kafirlere mühlet verilmesine sonra onların mahvına, azabı ve nimetine, haşrı ve hesabı ile birlikte kıyamet sahnelerine, Adem ve şeytarın kıssasına, cin ve meleklere ve la ilahe illallah ahlakına. Kısacası onları akide alanında dolaştırıyor, gezdiriyor ve kendilerine akide ile ilgili konuları gösteriyordu. Akide ile eğitilmenin ardından hazırlık dönemi geldi. Daha önce de dediğimiz gibi bu ümmet kendisinden önce hiçbir ümmetin taşıyamadığı büyük emaneti yüklenmeye hazırlanıyordu. Bu yükü kalbinin derinliklerinde La ilah İllallah'ın anlamı iyice yerleşmedikçe ve Allah için fedakarlığı öğrenerek yetişmedikçe taşıması veya taşımaya hazır olması mümkün müydü? Onun bir bedeli vardı can ve mal, düşünce, amel ve şuur gerekiyordu. La İlahe mucizevi eğitim ve terbiye metodu olmasaydı, yeryüzüne yerleşme döneminde o üstün seviyeyi koruyabilir miydi? O dönemde dünya zulüm ve azgınlıklarla dolup taşıyordu. Sayısız nesiller boyunca bu zulüm yeryüzünü doldurmuştu. Eğer bu ümmet La İlahe o eşsiz terbiyesiyle yetişmeseydi, ilahi adaleti gerçekleştiren o yüce ve üstün örneği gösterebilir miydi? Hatta ümmet kelimesinin anlamını gerçekleştirebilir miydi? Bu kelime çok yüklü, büyük bir anlam taşıyor. Yeryüzü, gerçeğinde ancak Allah inancı üzerine kurulan ve insanların kalbini bu inanca bağlayan bir mana ifade ediyordu. Irk, dil, kabile ve millet farklılıklarını ne önce ne de sonra, daha sonra, Eşi ve benzeri bulunmayan bir ümmet potasında eritiyordu. Ve bu neslin elinde, yeryüzü gerçeğinde tahakkuk etmişti. Renk, dil, ırk, toplak ve ölüm. Barıştan çok çatışma ve ayrıkların temsil eden, ortak yeryüzün menfaatlerine dayalı o sapık milletlerin tarihinde böylesine bir ümmet mevcut değildi. O köklü eğitim ve terbiye olmasaydı, ahde vefa ve doğruluğu prensip edinen yağma, baskı ve tahakküme dayanmayan bir yön, yönetim nasıl kurulabilirdi? Fethedilmiş ülkelerdeki ahlaki davranışlar, yöneticileri yumuşak ve rahatlatıcı bir metotla sevgiyi ön plana almaları, putperest cahiliyeden kurtulup sadece Allah'a itaat yönelik tavırlarla nümune-i imtisal olmaları, o eşsiz ve harikalade örneği vermeleri başka nasıl mümkün olabilirdi? O eğitim olmasaydı, kısacası hayatın her alanında, mali ve idari işlerde, savaş ve barış kahramanlıklarında, ilim ve medeniyet yarışında, daha önce ve sonra örneğine hiç rastlanmayan hızlı bir yayılış ve atılımla gerçekleşen o eşsiz ve üstün tarihi nasıl yazabilirlerdi? Dikkat edecek olursa bu ümmetin dayanağı dünyada başka alternatifi bulunmayan yegane temel akidedir. Allah Teala Resulullah'ın gözetiminde la ilahe illallah ile terbiye edilip yetiştirilen bu toplumun gönlünde yer eden duyguları ve bu kitlenin içtenlikle Allah için her şeyden feragat ettiğini Allah ve Resulünün kendileri için dünyadaki her şeyden daha sevimli ve daha çekici olduğunu görünce işte o zaman ikinci bir geçiş tarih sahnesine çıktı. İstenen görevin yerine getirilmesi için o baş döndürücü geçiş gerçekleşti. Birinci geçiş değişik ilahlardan La İlahe illallah" akidesine doğru inanç geçişiydi. İkinci geçiş ise ezilme ve sürülme, imtihan ve deneme döneminden sonra yeryüzünde yerleşme, hilafet görevini yerine getirme geçişiydi. Birinci geçişte Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın ilkeleri küfürden imana geçişin biricik aracıydı. Yeryüzüne hakim olup hilafet görevini yerine getirme şeklinde gerçekleşen ikinci geçişin aracı da yine Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın koyduğu ilkelerdi. Bu yerleşme ve hakimiyet döneminde yönetici ve eğitici olan kitap bu fonksiyonun nasıl yerine getiriyordu ve acaba hangi konulardan söz ediyordu? Medeni sureler akideden bahseder ancak bu surelerde akide konusu Mekki surelerde olduğu gibi geniş bir yer kaplamaz. Çünkü Mekki surelerde akide bir inanç sistemi kurmak amacına yönelikti. Burada ise sadece hatırlatma amacı güdülmüştür. Mekke döneminde inanç eğitimi bil fiil akidenin kurulmasıyla tamamlanmıştı. Medine devrinde ise artık bir Müslüman toplum ve devlet kurulmaktaydı. Bu devlet ve toplumun düzenleyici hükümlere ihtiyacı vardı. Öncelikle düşmandan korunmak için cihat, sonra da İslam'ın yeryüzüne yayılması için mücadele gerekliydi. İşte bu sebeple her iki konuda medeni surelerde geniş bir yer kaplar. Düzenlemeler ve hükümler ve Allah yolunda cihat. Ancak dikkati çeken bir husus var. Medine döneminde bu iki mesele ele alınmakla beraber akide konusu bütünüyle bir yana bırakılmış değildir. Aksine az da olsa Mekke döneminin uslubu hala devam etmektedir. Ve yine uluhiyet konusundan, ahiretten, meleklerden, kitaplardan peygamberler ve kıssalardan kaderden hayır ve şerden Adem ve Şeytan kıssasından ve la ilahe illallah ahlakından söz edilmektedir. Ayrıca burada dikkatleri çeken başka bir husus daha var. Medeni surelerde büyük bir alanı kaplayan mesele yani prensip ve düzenlemeler ile Allah yolunda cihat konusu başlı başına mevcut iki ayrı bölüm gibi ele alınmakta, alınmamakta Aksine akide ile yan yana ve ondan kaynaklanan bir bahis gibi değerlendirilmektedir. Konunun en önemli yönü de burasıdır. Çünkü bu dinde başlı başına ve bağımsız bir inanç, ibadet, yargı gücü, işlemler ve ayrı bir düzenleme yoktur. Aksine hepsi bir bütün olup ben cinleri ve insanları sırf bana ibadet etsinler diye yarattım Zariyat 56) ayetinin kapsamına dahildir. En geniş anlamıyla hepsi de ibadettir. Nitekim yukarıdaki ayet nitekim yukarıdaki ayet de ki benim namazım, ibadetim, yaşamım ve ölümüm alemler Rabbi olan Allah içindir. Enam 162 ayetiyle yorumlanmıştır. Allah yolunda cihadın akide konusuyla bağlantılı olması bazı kişilerce olağan görülebilir. Ve bu sebeple dikkatleri çekmeyebilir ancak düzenlemelerin akide ile ilgisi hatta bunların akideden kaynaklanması gerçek anlamda dikkat çekici olup açıklama gerekir Biz son zamanlarda ve özellikle batıdan gelen düşmanlık sebebiyle İslam'ın ekonomik sosyal vesaire sistemlere sahip olduğu konusunda çok söz ettik şüphesiz ki İslam'da ekonomik sosyal terbiyevi ve ahlaki birçok sistem vardır ancak bu sistemlerden herhangi birini akideden ayrı olarak değerlendirmek İslam'ın ruhunu yok eder. Ve onu yönetim karakteri kendisiyle belirlenen herhangi bir sistem haline dönüştürür. Halbuki mesele asla böyle değildir. Gerçek odur ki İslam'ın ekonomik ve sosyal sistemi tamamıyla orijinaldir ve apayrı bir özelliğe sahiptir. Çünkü o Allah'ın eseridir. Beşeri, kusur ve eksiklikten uzak, her türlü kapris ve ayıplardan beridir. İnsanların bakış açıları sabit, basit ve sınırlı olup bir şeyin bir kısmını görür, bir kısmını göremez. Bir neslinin faydasına olan şeyleri göz önüne alabilir, birçok neslinin yararına olan dikkatinden kaçabilir. Hatta bir şeye dar açıdan baktığı için o anda bunun dışında kalan farklılıkları asla değerlendiremez. Ne var ki İslam'ın bu ana özelliği onun sahip olduğu bir iç gözellik değildir. Bu ana özelliği iyice düşünüp değerlendirmek gerekir. İslam'da diğer bütün ilkeler akide üzerine bina edilmiştir. Birçok aydının gözünde ki batıdan gelen düşmanca saldırılar nedeniyle bu konu önemini yitirmiştir. Bununla beraber meseleyi gereği gibi değerlendirebilmek için İsram realitesiyle karşılaştırılmalı olarak modern batıdan bazı örnekler vermeliyiz. Ta ki akıldan uzak tutulmaması gereken bazı gerçeklerin tarihi öneminin büyüklüğü anlaşılsın. Günlük hayatın en iyi göstergesi alkol sorunudur. Amerika içkiyi yasaklamamış fakat sarhoşluğu veya sarhoş olmayı yasaklayan kanunlar koymuştur. Ne var ki bu yasak insani düşüncelerle, veya Allah'ın yeryüzünde ideal hilafet görevini yerine getirmek üzere yarattığı insanın yüce yerini belirlemek için konmamıştır. Çünkü böyle bir değerlendirme alkolle varılmak istenen yere sarhoşların elde etmek için koştukları yani sarhoşluk ve onun sonucunda insanın kendisinden kaçma isteğine ters düşer. Amerika kesinlikle böyle bir düşünceyle alkolü yasaklamamıştır sadece maddi ve ekonomik sebeplerden trafik suçlarının çoğalmasına üretimin azalmasına sebep olduğundan dolayı sarhoşluğu kanun dışı saymıştır. Kısacası sarhoşluğu sadece ekonomik kayıpları önlemek için yasaklamıştır. Amaç ne olursa olsun Amerika'da sarhoşluğu yasaklayan ve sarhoşun fiillerini suç sayan ve bunları önlemeye çalışan bir kanun vardır ve Amerika'da sarhoş iken işlenen suçlar, cezalandırılmaktadır peki sonuç ne olmuştur bunu kendilerine soralım devlet istatistiklerinden cevabı şudur Amerika'da sarhoşluk sonucu işlenen suçlar koruyucu hükümlere kanunlara ve cezaya rağmen sürekli artmıştır İslam'a gelince durum değişiktir şöyle ki içki yasasını bildiren iyi iman edenler içki Kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki felaha eresiniz. Doğrusu şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide 90 -91. ayeti inince Resulullah Medine sokaklarında yüksek sesle bu hükmü ilan ettirdi. Bir münadi, ey insanlar! İçki yasaklanmıştır diye bağırdı. Hepsi bu kadar. Sonuç ne oldu? Evinde küplerle içki bulunduranlar bekçinin uyarısına, zabıtanın soruşturmasına ve kovuşturmasına gerek kalmadan bütün içki küplerini kırdılar. Ve içlerindekilerini sokağa döktüler. Hatta daha garip şeyler oldu. Yasak geldiğinde ağzında bir damla içki bulunanlar hemen onu tükürdüler. Kimse hele şu ağzındakini bitireyim de bir daha içmem demedi. Çünkü içkiyi yasaklayan Allah idi ve onlar Allah ile ilişki içindeydiler. İşte akideye dayanan ve akideden kaynaklanan nizam ve düzelmeler ile kanun gücüne dayanan ve yönetmelerlikle korunan nizam ve düzenlemeler arasındaki karakterik fark budur. İslam'da belirli düzenlemeler getirir ve sorumlu kişilerin koruyuculuğuna bağlı esaslara dayalı bir sistem kurar. Ancak bu düzenleme ve koruyuculuk yapılması gereken ilk iş değildir. Belki en son icraattır Çünkü Allah'ın Resulü Allah Kur'an'la dağıtmadığını sultanlarla dağıtır buyurur. Yani ilk dağıtıcı Kur'an'dır. Sultan ise son dağıtıcıdır. İşte batı toplumunun hayatından alınan bir örnek ve bunun İslami gerçeklerle karşılaştırılması. Mesele daha fazla açıklama gerektirmeyecek kadar açıktır. Tarihin şehadetine gelince İslam bir inanç sistemidir ve bütün düzenlemelerini bu kaide üzerine kurar. Bunun için sadece düzenlemelerle yetinmez. Bugüne kadar yaşamış olması bunun en önemli tanığıdır. Şayet sadece düzenlemelerle dayanmış olsaydı devlet ortadan kaldırıldığında onunla birlikte İslam'ın koyduğu düzenlemelerin de ortadan kalkması dağılması gerekirdi. Ancak İslam yalnızca düzenlemelerden ibaret olmayıp her şeyden evvel bir akide olduğu için canlılığını korumuş dinamik bir hareket halinde bugüne kadar ayakta kalabilmiştir. Özetlersek deriz ki İslam'da bütün düzenlemeler akideden kaynaklanır. İslam'ın düşmanları ilk Haçlı savaşlarından bu yana onun inançlar sistemi olduğunu bildikleri için onu yıkmaya çalıştılar. Ama bütün çabaları başarısızlıkla neticelendi. Bu sebeple çağımızdaki Haçlılar onu sistem olarak yıkmak yerine akide olarak yıkmaya çalıştılar. Böylece hem devletin bir daha kendisini toparlanmasını önlemek hem de sistemin kökten yıkılmasını garantilemek istiyorlardı. Biz akide sistemi olarak İslam'a karşı savaş açtılar. İslamla İslam Müslümanlara da özellikle kültürlü kişilere yaşadığımız çağda artık akide ve inancın bir değeri ve ağırlığı olmadığını söylediler. Mühim olan akide değil sistemdir dediler. Şeytanları ile baş başa kaldıklarında da demokrasi yalnız bir sistem değil aynı zamanda bir inançtır. Komünizm Tek başına bir sistem olmaktan çok bir inançtır. Veya kendi ifadeleriyle o bir felsefesidir dediler. Amaçları kendi cahiliye sistemlerini bir parça da olsa akideye benzer özelliklere dayandırmaktı. Ama İslam'dan söz ederlerken akideyi bir yana bırakarak hep sistemden bahsettiler. Sonra da İslam'ın düzenlemeleri 19. yüzyılda uygulamaya elverişli değildir. Dediler. Aslında bu her türlü savaş metotlarının denendiği bir harptir. Biz elbette ki insanlarımızdan savaştan başka bir şey bekleyemezdik. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Sen onların dinine tabi olmadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmazlar. Bakara 120. Eğer güçleri yetseydi sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam edeceklerdi. Bakara 217. Öyleyse bizim için gerekli olan dinimizi bu dinin düşmanlarından değil, yalnız kendi öz kaynağımızdan öğrenmektir. Bu dinde akide, her şeyin biricik itici gücüdür. İslam, beşeri düzen ve sistemlerde bulunmayan Rabbani meziyetlerin bütününe sahip olup akide, nizamın yerleştirilmesinde birinci derecede rol oynar. Bu dinin düşmanları ki onlara karşı koyacak biricik kuvvetin akide olduğunu bildikleri için Rabbani nizamın yeryüzünde hakimiyet kurmasını asla istemezler. Yeryüzünde Allah'ın sözünün en üstün olması için gereken şey cihad ise İslam'ı yayma hareketinin biricik itici gücü de akidedir. Müslümanın Rabbani ahlak ile ahlaklanmasını sağlayan biricik itici güç akidedir. Öğrenmenin temeli akidedir. Yeryüzünün ilahi doğrultuda imarının ve ana ilkesi ve evrensel insanlık medeniyetini ki insanlıktan uzak materyalist ve teknik medeniyeti değil, insani medeniyeti kurmaya sağlayan Rabbani prensiplerin dayandığı kuvvet akidedir. Akide zayıflar veya etkisi kaybederse bütün bu saydıklarımız da yok olur, yıkılır gider. Akide güçlü ise bunlar da ayakta demektir. Nitekim ilk toplum İslam toplumunda gerçekleşmiş olan da budur. İslam, bilgi, medeniyet ve sistemden uzak bir halk yığınını, çağının en hızlı ilmi hareketini kurmayı başaran bir topluluk haline getirmiştir. Bugün de hala insanlık medeniyetinin dayandığı temel kültür değerlerinden birisi odur. İslam, yeryüzünde o devirdeki medeni hareketin en büyüğünü gerçekleştirmiştir. Günümüz ruhsuz çağdaş şahiliyesi ve modern materyalist medeniyeti İslam'ın karşısında insanlığı yıkmaktan başka bir şey işe yaramayan felaket kaynağı olarak durmaktadır. İlk Müslümanlar Allah'ın buyruğu doğrultusunda tutarlı bir sistemin ağını örmüşlerdi. Kendi mensuplarına sömürgecilerinden farklı hükümler uygulayan imparatorluk değildi. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim. Akidenin kökleştirilmesine ve takviyesine özen gösterir. Bütün nizamını, prensip ve yöntemlerini akideye bağlar. Hepsi ondan kaynaklanır. Buna karşı İslam düşmanları bu akideyi yıkmak ve İslam'ı yok etmek için bütün güçleriyle çaba harcarlar. Medine'de inen surelerde akide ile hüküm arasında mükemmel bir bağlantı kurulduğunu görüyoruz işaret ve uyarıların ötesinde doğrudan doğruya bu husus dikkatleri çekmektedir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyinlere gelince işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarındaki şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Nisa 65 Onlar Allah'a ve Resulüne iman ve itaat edin ettik diyorlar. Sonra bunun ardından onlardan bir taife geri yan çiziyor. Onlar mümin değillerdirler. Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve onun Resulüne çağrıldıkları zaman onlardan bir bir grup yüz çevirirler. Eğer hak Kendilerinin lehine olursa boyunlarını bükerek ona gelirler. Kalplerinde hastalık mı var? Yoksa işkilendiler ve Allah'ın ve onun Resulünün kendilerini haksızlık edeceğinden mi korktular? Hayır onlar zalimlerdir. Aralarında hüküm vermek üzere Allah'a ve onun Resulüne çağrıldıkları zaman... ...müminlerin sözü sadece işittik ve itaat ettik demektir. İşte bunlar felaha erenlerdir. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat eder... Allah'a haşyet duyar ve ona ittika ederse işte murada erenler bunlardır. Nur 47-51 Bütün bu ayetlerin anlamı odur ki imanın gerçek göstergesi Allah'ın buyruk ve hükümlerine teslim olmaktır. Allah'ın buyruk ve hükümlerini reddederek ve kalbin derinliklerine ulaşmayan ve teslimiyeti yöneltmeyen iman iddiası tamamiyle yalan ve sahibine iadesi gereken boş bir iddiadır. İmanın gerçek ölçüsü Allah'ın buyruklarını kabul edip yerine getirmektir. Aksi takdirde iman iddiası yeryüzünde hiçbir değeri ifade etmeyen, gökyüzünde de asla ağırlığı olmayan asılsız bir iddiadan öteye geçmez. İşaret ve uyarılara gelince öyle görülüyor ki bunun en açık örneği Maide 3. ayetidir. Bu ayetin başlangıcı şöyledir. Size şunlar haram kılındı leş kan domuz eti Allah'ın dışında kesilenler Allah'ın isminin dışında kesilenler ve boğulmuş vurulmuş yuvarlanmış boynuzlanmış yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış olup da canı çıkmadan kesemedikleriniz dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve fal okları ile kısmet aramanız bütün bunları birer fısktır şu kadar ki açlık sebebiyle onlardan yemeğe mecbur kalan kimseye gelince Allah gafurdur, rahimdir. Mayde 3 Açıkça görüldüğü gibi bütün bu hükümler kesilen hayvanlarla ilgili olup helal ve haramın hudutlarını belirleyen buyruklardır. Ayrıca haram olduğu halde aşırı açlık sebebiyle bunlarda yemek zorunda kalanların durumu da açıklanmaktadır. Ayetin devamı ve tamamlayıcı bölümü veda haccında Arafat'ta nazil olmuştur. Bugün küfredenler dininizden ümitlerini kestiler. Artık onlara karşı haşyet duymayın. Bana karşı haşyet duyun. Bugün sizin dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'ı seçtim. Maide 3. Dikkati çeken husus bu bölümün ayetin sonunda da değil de daha önceden inen kısmının ortasına yerleştirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla ayetin bütünü şu şeklinde almak, yer almaktadır. Size şunlar haram kılındı. Leş, kan, domuz eti, Allah'ın gayrına kesilenler, boğulmuş, vurulmuş, yuvarlanmış, boynuzlanmış, yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış olup da canı çıkmadan kesemedikleriniz, dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız. Bütün bunlar birer fıstıktır. Bugün küfredenler dininizden ümitlerini kestiler. Artık onlara karşı haşyet duymayın. Bana karşı haşyet duyun. Bugün sizin dininizi ikmal ettim. Üzerlerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'ı seçtim. Şu kadar ki açlık sebebiyle onlardan yemeye mecbur kalan kimseye gelince Allah hafurdur, rahimdir. Ayetin tamamlayıcı kısmının bu şekilde daha önce inen bölümlerin ortasına yerleştirilmesinin en mükemmel din, en büyük nimet ve Allah'ın Müslümanlar için beğendiği İslam ile açık bir ilgisi vardır. Evet bu ilgi bunlarla İslam'ın hükümleri arasındaki ilgidir. Ayetin akışı öyle bir duygu ilham etmektedir ki okuyanlar İslam'ın hükümlerinin bu dinin kendisi olduğunu bunun bir nimet olduğunu ve bütün bu nimetlerinde İslam'dan ibaret bulunduğunu anlamaktadırlar. Buna benzer bir telmih örneği de Bakara suresinde vardır. Surenin 226. ayetinden itibaren boşanma hükümleri sıralanır. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay bekleyebilirler. Eğer dönerlerse Allah gafurdur, rahimdir. Şayet boşamaya kararlı iseler şüphesiz Allah semidir, alimdir. Bakara 226-227. Hükümler devam ediyor. Eğer onlar kadınlar için bir mehir belirlerler de el sürmeden onlara boşarsanız o vakit borç belirlediğiniz mehrin yarısıdır. Meğer ki kadınlar veya nikah, nikah düğümünü ellerinde tutanlar erkekler vazgeçsinler. Ey erkekler siz vazgeçmeniz sizin vazgeçmeniz Belirlediğiniz mehrin tamamını vermeniz takvaya daha uygundur. Aranızdaki lütfu unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptığınızı görür. Bakara 237 Boşama ile ilgili hükümler son bulmadan önce iki ayet daha gelir. Namazları ve orta namazı muhafaza edin. Kanitler olarak Allah için kalkın. Eğer korkarsanız yaya veya süvari olarak kılın. Emniyete erişince bilmediklerinizi size öğretmesine mukabil Allah'ı zikredin. Bakara 238-239 ve sonunda hükümler tamamlanır. Sizden ölüp eşleri bırakacak olanlar evlerinden çıkarılmaksızın senesine kadar eşlerinin geçimlerinin sağlamasına vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa kendilerinin meşru olarak yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Boşanan kadınların da maruf şekilde istifade hakları vardır ki... Bu muttakiler üzerine bir borçtur. Bakara 240-241 İnsan ayetin devamını düşünmeden bunları okuyup geçemez. Görülüyor ki boşama ilgili ilgili hükümleri belirleyen ayetlerin arasında namazdan bahsedilmektedir. Halbuki bu meselenin tamamlanması için sadece 3 ayet kalmıştır. Ve ancak o vakit 15 bölümlük boşama prensipleri son bulacaktır. Ancak bakıyoruz ki Boşanma ilkelerinin bitmesi beklenmeden araya namazla ilgili iki ayet yerleştirilmiştir. Şüphesiz bunun bir amacı vardır ve bu amaç bu dinin şeriat ile ibadet arasında bir ayrım yapmadığını açıkça göstermektedir. Çünkü her ikisi de dinin nazarında birdir ve aralarında fark yoktur. Bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz ancak yukarıdaki iki örnek bizim işaret ettiğimiz hususu çok açık ve kesin bir şekilde göstermektedir. Şöyle ki, bu din bir bütündür. İbadet ile şeriat birbirinden asla ayrılmaz. Bu dini bilerek parçalara ayırmak imkansızdır. Bunun için Allah Teala, kitabının bir kısmına iman edip bir kısmını inkar edenlere tehdit ederek şöyle buyuruyor: "Yoksa siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapan kimselerin karşılığı dünya hayatta rezil olmaktan. Kıyamet günü de azabın en şitletlisine uğramaktan başka bir şey değildir. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bakara 85 Acaba bütün bunlar Mekki surelerde hiç bulunmayan veya giriş mahiyetinde de olsa mevcut olmayan sadece medeni surelere mahsus şeyler midir? Hayır. Bunlar kesinlikle yeni ilkeler değildir. Sadece hükümler ve düzenlemeler yenidir. Çünkü bunlar yeni toplumu düzenlemek üzere gelmişlerdir. Prensibin kendisi yani Allah'tan başka ilah olmadığına iman etmenin anlamı Allah'ın indirdiklerine bağlanmak ve O'na itaat etmektir ilkesi kesinlikle yeni bir hüküm değildir. Aksine Mekke'de inen Kur'an ayetlerinin hepsi bu gerçeği yerleştirmek ve kuvvetlendirmek için gelmiştir. Mekke'de inen Enam suresinin şu ayetle karşılaşıyoruz. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin. Çünkü O katî bir fızıktır. Doğrusu şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriksiniz. En'am 121 Burada Allah'ın adı anılmadan kesilmiş hayvanları yeme ile şirk arasında ilgi kurulmaktadır. Ve yine aynı suredeki şu ayete bakın. Şirk koşanlar Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız şirk koşardı. Ve ne de bir şeyi haram kılardık diyecekler. Bunlardan öncekiler de teksip etmişlerdi. Nihayet azabımızı tattılar. De ki yanınızda ilimden çıkaracağınız bir şey mi var? Siz başka değil zanna ittiba ediyorsunuz ve atıyorsunuz. Enam 148 Bu ayette Allah'ın izni olmadan herhangi bir şeyi haram kılma ile şirk arasında mahiyet bakımından ilişki kurulmaktadır. Mekke'de inen Araf suresindeki şu ayete bakın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka velilere uymayın. Pek az tezekkür ediyorsunuz. Araf 3. Burada da Allah'ın indirmediği hükümlere uymak ile onun dışında veliler edinme yani şirk arasında ilgi kuruluyor. Mekke'de inmediği halde Nahıl suresinde ne buyurulduğuna bakın. Şirk koşanlar. Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şey ibadet ederdik. Ve ne de onun izni olmaksızın bir şeyi haram kılardık dediler. Bundan öncekiler de böyle yapmıştı. Resullere düşen apaçık tebliğden başka nedir? Nahl 35 Burada Allah'tan başkanası ibadet etmenin ve Allah'ın izni olmadan bir şeyi haram kılmanın şirk olduğu açıklanmaktadır ki bu Allah'ın buyruğu olmadan bir konuda hüküm vermek demektir. Lokman suresinde Mekke-i Mükerreme'de inmiş değildir. İşte onla, ondaki şu ayete bakın. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denilince hayır atalarımızı üzerinde bulduğumuzu uyarız derler. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmışsa. Lokman 21 Görülüyor ki bir yana Allah'ın indirdiği hükmü uymak, öte yana da alışkanlıklara ve şeytana tabi olmak gibi birbirine zıt hususlar yerleştirilmiştir. Bunun yanı sırada alevli cehennem azabı yer almaktadır. Medine döneminde inen ayetlerde sadece Allah'ın indirdiği hükümler açıklanmaktadır. Allah'ın indirdiği hükümlere uyma konusu ise Mekke dönemindeki ayetlerde izah edilir. Ve bunun la ilahe illallah'ın anlamına dahil bulunduğu ve akide demek olduğu kesinlikle belirtilir. Medine döneminde inen ayetlerde Allah Teala kim de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. Cahiliye hükmünü mü arz ediyorlar? Yakin şanından olan bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır? Maide 50. Hayır. Rabbine andolsun ki onlar aralarındaki şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı nefislerinde bir sıkıntı duymadan tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Nisa 65 buyuruyorsa da bunlar Medine döneminde ortaya çıkmış yeni gerçekler değildir. Sadece köklü iman ilkesinin sağlamlaştırılmasından ve Mekke döneminde kurulan temelin düzeltilmesinden ibarettir. Mekke döneminde bu esas müminlerin ruhunda öylesine yer etmişti ki yeniden açıklanmaya lüzum yoktu. İşaret edilmesi gereken bir husus daha var. Söz konusu ayetlerin iman ettiklerini iddia eden sonra da Allah'ın buyruğuyla hükmetmemekten kaçınan münafıklar hakkında indirilmiş bulunmasıdır. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ettiklerini iddia edenleri görüyor musun? Tağuta muhakim olmak istiyorlar. Oysa onu inkar etmekle emralonmuşlardı. Şeytan onları bir daha dönemeyecekleri derin bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resulüne genel denildiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Nisa 60-61 Müminlere gelince onlar la ilahe illallah diyerek şahadet getirmenin Allah'ın din indirdiğine tabi olmak... Ve onun buyruklarıyla hükmetmek için verilmiş bir söz olduğuna inanıyorlar. Aksi takdirde kişinin münafık olacağını ve Müslümanlık diye bir şey kalmayacağını kabul ediyorlardı. Kuşkusuz münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Nisa 145 Kitabın Sonu Velhamdülillahi Rabbil Alemin